Kamer Suresi, Necmatmış. O saat, kıyametin kopuş anı yaklaştırıldı ve her şey açığa çıkarıldı. Onlar ise bir alamet, gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Kur'an'da kendilerine verilen her emir kararlaştırılmış, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilke olduğu halde onlar yalanladılar ve tutkularına uydular. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Buna rağmen uyarılar yarar sağlamıyor. O halde onlardan geri dur. O günde çağırıcının bilinmedik, yadırganan bir şeye çağırdığı o günde Gözleri düşkün düşkün o davetçiye hızlıca koşarak kabirlerinden çıkarlar. Sanki onlar darmadağın çekirgeler gibidirler. O kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek dedenler. bu zor bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un toplumu da yalanlamıştı. Öyle ki kulumuzu yalanladılar ve... O, gizli güçlerce desteklenen deli birisidir dediler. Ve o, alı korunmuştu. Her türlü faaliyetine engel olunmuştu. Bunun üzerine Nuh, Rabbine yalvardı. Ben gerçekten yenik düşürüldüm. Bana yardım et. Biz de hemen sel gibi boşalan bir suyla göğün kapılarını açıverdik. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular ayarlanmış bir iş üzerine birbirine kavuştu. Nuhu da iyilik bilmezlik edilen kişiye bir ödül olmak üzere korumamız, gözetimimiz altında akıp giden levhaları, tahtaları ve çivileri, urganları olan filika küçük gemi üzerinde taşıdık. Ve andolsun biz bunu bir ayet olarak bıraktık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Ad da yalanladı. Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üstüne uğursuz,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 Semut da o uyarıları yalanladı. Bizden bir tek insana mı, ona mı uyacağız? Öyle yaparsak kesinlikle bir sapıklık ve çılgınlık içinde oluruz. Öğüt, kitap aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır. Aksine o, çok yalancı, küstahtır dediler. Yarın onlar, çok yalancının, küstahın kim olduğunu bileceklerdir. Şüphesiz biz onlara... Kendilerine görev olmak üzere sosyal destek kurumları kurmalarını ve onları ayakta tutmalarını emredeceğiz. Onun için sen onları gözetle ve sabret. Ve onlara bu kurumları ayakta tutacak zekat, vergi ve harcamada bulunma görevlerinin kendi aralarında pay edilmiş olduğunu haber ver. Herkesin kamuya ne miktarda katkıda bulunacağı da belirlenmiştir. Bunun üzerine, arkadaşlarına, idarecilerine seslendiler. O da alacağını alıp, sosyal kurumları ayakta tutan gelir kaynaklarını kurutarak sistemi çökertiverdi. Peki, azabın ve uyarılar nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine korkunç tek bir ses gönderdik. Ağılcının topladığı çalı çırpı gibi verdiler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Lut'un toplumu uyarıları yalanladı. Biz onların üzerine ufak taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Lut'un ailesi bundan ayrı tutuldu. Onları katımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. Biz Kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen kimseyi böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut, onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları kuşkluyla karşıladılar ve andolsun onun konuklarından cinsel yönden yararlanmaya kalkıştılar. Biz de onların gözlerini verdik, kabilelerini, soylarını silip süpürüverdik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın. Ve andolsun sabah erkenden onları kararlı bir azap bastırı verdi. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın. Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli birinin yakalayışıyla yakalayıverdik. Sizin kafirleriniz, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleriniz onlardan hayırlı mı? Yoksa yazıtlarda sizin için kurtulacaklarına dair Allah tarafından verilmiş bir senet veya ferman mı var? Yoksa onlar, biz birbirine yardım eden, intikam alabilen bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. Aslında onlara vaat edilen o saattir. O saat cidden daha feci ve daha acıdır. Kesinlikle suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzleri üzere ateşte sürüklenirler. Cehennemin beyinleri kaynatan sıcağının dokunuşunu tadın. atmış 61 Şüphesiz ki biz her şeyi, evet her şeyi bir ölçü, ayar ile oluşturduk. Ve buyruğumuz ancak göz kırpması gibi bir tektir, anlık bir şeydir. Ve andolsun biz, sizin benzerlerinizi değişime, yıkıma uğrattı. O halde var mı bir düşünen? Ve onların işledikleri her şey yazıtlarda kayıt altındadır. Küçüğün, büyüğün hepsi satır satır yazılmıştır. Hiç şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kimseler cennetlerdedir, ırmaklardadır, aydınlıklardadır. Çok Güçlü sahip, yöneticinin huzurundaki doğruluk oturma yerlerinde, doğru kimselere mahsus olan, yalan söylenmesi mümkün olmayan, yok olma ihtimali bulunmayan sabit makamlardadırlar.